Avrupa Medyası'ndan yorumlar. ver. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Merhaba Tuğba, günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet Avrupa Amerika'yı konuşuyorum bakalım? Ee, bizim Eurotopics bültenlerini e, bir önceki günden hazırlıyor. Yani önceki günün gelişmelerini bugün iki itibariyle çıkan bültenimize vereceğiz. Dolayısıyla yani bu son sıcak gelişmelere dair yorumlarım, yorumlar yok şu an elimizde. Ama önceki günlerden ve aylardan bir takım yorumlar aktaracağım. Yani biliyorsunuz Kesinlikle. Trump uzun, uzun süredir çünkü bu şeyi kazanık kaynatıyordu. Ee, hani bir örnek vermek gerekirse mesela bir medyada deniyor ki Avrupa medyasında Twitter hesabını, Trump'ın Twitter hesabını takip eden 88 milyon insanın hepsi Trump'ın yenilgiyi asla kabul etmediğini biliyor. Ve son iki aydır Trump her gün oyların sayılmasıyla ilgili sahtekarlıktan bahsediyor. Bundan bahsetmediği iki aydır tek bir gün bile olmadı. Yani bu iki aylık bir böyle bir geçmişi var. Evet. 16 Aralık'tan bir yorum aktarayım. Mesela bu işte seçim sonuçlarının tartışıldığı günlerde şöyle bir yorum. Michigan gibi birçok eyalette sağcı milisler ellerinde silahlarla sokaklarda gövde gösterisi yapıyor. 16 Aralık'tan bahsediyoruz. Linwood adında aşırı sağcı bir avukat Fox News Haber kanalına çıkıyor. Biden'ın başkanlığı onaylanana kadar anayasanın ikinci ek maddesi kapsamında hazırlık yapma çağrısı yapıyor. Bu hazırlık yapmanın silahlanma olduğu aşikar. Çünkü e, anayasanın ikinci ek maddesi işte Amerikalıların silah taşıma hakkıyla ilgili. Trump ve adamları hala ateşle oynamaya devam ediyor. Yani e, işte... Bu kaynayan kazanda, ısıtılan kazanda insanlar e, işte silah da toplamış vaziyette ve bu sizin sabahleyin e, bahsettiğiniz işte e, molotoflar, e, ne diyordunuz? Boru, Boru bomba, bomba, pipe bomb diyorlar. Tam nasıl çevrileceğini bilmiyorum. Evet, evet evet. Evet yani hani sanırım eli yapımı patlayıcı anlamında kullanıyorlar öyle değil mi bunu? Evet yani sosyal medyada hani yankı odalarımızdan bahsediyoruz ya hani evet. bir, bir kısım insan için hani Biden kazandı ve Trump devri geride kaldı diye bırak bakılırken öte yandan hani o öbür tarafta Trump'ın sosyal medyasında Twitter'ında böyle bir hazırlık süreci vardı. Trump bunu niye yapıyordu diye bir takım yorumlar var. İşte şey söyleniyor, Trump Beyaz Saray'dan ayrıldığında vergi kaçakçılığı, adaleti engelleme, hatta tecavüze teşebbüs gibi uzun bir dava listesiyle karşı karşıya kalacak. Trump kuşkusuz. Hapse de girebilir. İşte belki de bu durum seçim yenilgisini inkar etmesinin sebebiydi e, deniyordu. Ama işte şimdi bütün bunlara bir de işte görevden az edilmesi insanları isyana ve darbeye sürüklemesi gibi e, şeyler ekleniyor galiba. Evet, belki bu, bu şeyi baş... de eklemek pardon sözünü kestim ama e, yani belki Hayır. şeye de e, bu suç ortakları arasına kesinlikle Twitter ve Facebook'un da dahil edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi 88 milyon gibi akıl alması akıl almaz bir sayının takipçisinin bütün bu yalanları sürekli olarak tekrarlamasına ve beyin yıkamaya varan şeylere izin vermesi de Twitter'ın ve bu işte sosyal medya büyük şirketlerinin de, Dijital devlerin e, suç ortağı yapmaz mı onları da? Kesinlikle, kesinlikle. E, şey, e, dünden bu yana da bir takım tweetleri engellenmiş evet. e, sanıyorum. Nihayet yani. Nihayet. E, yalnız yani. buna karşı Türkiye'den tepki var. Türkiye'de de biliyorsunuz çok koyu. Reisçi diye bilinen işte Sabah grubu vesaire içerisinde bir yandan da Trump'ı savunanlar çünkü Biden Türkiye karşıya geçiyor. Twitter'ın şu anda Trump'ın tweetlerini işaretlemesi ve bloke edilmesine karşı da mesajlar yayınlıyorlar. Bakın Trump nasıl yalan diye işaretlendi. Hilal Kaplan örneğin bunlardan bir tanesi şöyle demiş: Amerikan başkanına yaptıklarını günü gelince ülkemizde de uygulayacaklarını bilelim <gülüyor> diye böyle bir üzerine alınmış. Ne kadar güzel aslında yani keşke Amerika'da olanlar Türkiye'de de olabilse aslında. Yani bu korku aslında çok gerçek bir şeye temas ediyor. Ke keşke olsa diye geçiyor insanın içinden. Keşke biz de o günleri görebilsek. E, yalan haberlerin, kışkırtmaların engellendiğini, bir suç olduğunu, engellenmesi gerektiğini biz de yaşayarak Keşke. Evet, hemen e, bir, bir de, de bir de e, şey e, bu şey azilden e, bahsediliyor. E, hani Azil e, benim bizim takip ettiğimiz kadarıyla Avrupa medyasında hani dün geceki olaylar olmadan da gündemdeydi. Hani çünkü bu Washington Post'a e, e, yayınlanan telefon görüşmesinin kayıtları yani doğrudan işte bize oy lazım e, diyor olması bir aslında azil konusu olabileceği söyleniyordu. Ve azille ilgili şöyle bir mesele de var. Bir şeyde, gazetede şu söyleniyor. Bu sadece formalite olmayacak, formalite olarak kalmayacak. Aynı zamanda Trump'ın önümüzdeki dönemlerde de ABD başkanlığı için yarışmasını, işte seçime katılmasını engelleyecek bir şey olacak diyor. Hani bu açıdan da önemli bir nokta. Evet bu da buna değinmen de iyi oldu. Yani Raffenberger miydi? Eyalet sekreteri işte bakanı diye geçen <gülüyor> adam. Onunla hem kayıt kayıtlarda herhalde kendisi açıklamış oluyor telefon kaydını başta başka yalnız kendisi de yok üstelik yardımcılarıyla beraber bize oy lazım ve şu kadar oy lazım diyor. Bir oy fazla almamız gerekiyor diyor. Bunu sen de biliyorsun diyor. Ve buna hayır böyle bir şey olmadı deyince de e, tehdit ediyor ayrıca onu. Yani bu büyük hı hı. risk alıyorsun, bunun sonuçları olur falan diye konuşuyor eyalet sekreteriyle. Şimdi bütün bunlar aslında yalnız azil değil, ayrıca ciddi bir e, tehdit, şantaj ve benzeri şeylerden dolayı e, mahkemeye de verilmesini ayrıca gerektirecek önemli suçlar olarak da karşımıza çıkıyor olabilir. Çok kritik bir dönemden e, geçiyor bütün dünya gibi Amerika Birleşik Devletleri de. Evet, yani başkan seçilmeden önce yaptıkları şeyler bu başkanlığı seçim sürecinde ifşa edilmişti, ortaya çıkmıştı. İşte bu vergi kaçakçılığı, tecavüze teşebbüs gibi dediğimiz gibi konular. Şimdi işte söylenen şey hani bunlardan yırtmak için başkanlığa devam etmeye çalışıyor. Ama başkanlar devam etmeye çalışırken de yeni suçlar ekliyor e, siciline ve böylece baktıkça batıyor aslında Trump. Evet adını da hatırladım. Şimdi Raffensperger diye birisi Hı -hı. bayağı ciddi bir şekilde Georgia eyaletinin işte başbakanı gibi bir şey e, Amerikan sistemine göre o da zaten pek çok şey kendisi de berbat işler yapmış birisi yani Jim Crow taktik diyorlar ona işte ırkçılıkla bayağı Ku Klux Klan'ları bile destekleyen bir şey var ve 100 200 bin'e yakın Georgian'ın oy kullanmasını engelleme çalışmaları ve ona rağmen kazandılar Georgia'da. Fakat yani bütün bu konuşmalar falan da suç Dolayısıyla yargılanmasının çok yerinde olacağı, hapse gir, girip girmeyeceğini bilmem ama yargılanmasının şart olduğunu gösteren epey sayıda şey var. Tabii Twitter'ın ve diğer sitelerin rolünü de büyük devlerin ayrı konuşmamız gerekiyor. Ee, ben söyledim ama yine e, hani tekrar edeyim, e, altını çizeyim. Hani bu olaylardan sonra bu ABD'de silahlanma meselesinin de e, gündeme gelmesi herhalde şaşırtıcı olmaz. Tüm bu olan şeylerin e, bu silah taşıma hakkıyla ilişkili bir kısmı da var. Hani şiddetin böyle yayılıyor olmasının e, bu, bu, bu da belki bu olaylardan sonra gündeme gelecektir. Evet. Evet, öyle, evet. aynen öyle. Ee, ABD'den e, Britanya'ya geçelim. E, siz bahsettiniz biliyorum, e, ama ben e, yani bu bu Avrupa'nın konuştuğu önemli meselelerden birisi olduğu için e, aktarmak istiyorum Assange meselesi. E, Londra mahkemesi işte Assange'ın ABD'ye iade talebini reddetmişti. E, dün de sizin söylediğiniz gibi e, iade talebini reddetti. Ama e, cezaevinde tutulmaya devam etmesine devam edilmesine karar verildi. Kefaletle serbest bırakılması e, şeyinin talebini reddetti. Neden? Çünkü ABD şu anda bu Londra mahkemesinin kararına itiraz ediyor. Yani ABD'ye iade talebini reddetmesine e, itiraz ediyor. Bu itiraz sürecinin tamamlanmasını bekliyor e, Londra'daki e, yargıçlar. E, muhtemelen hani bu bir süre sonra, e, çok da uzun olmayan bir süre sonra e, karara bağlanacak. Eğer ki e, ABD'nin kararı itirazı reddedilirse Assange'in serbest kalmasını, uzun yıllar sonra serbest kalmasını, artık işte sokakta dolaşabilmesini göreceğiz belki. Ama genel olarak Londra Mahkemesi'nin verdiği kararı, karar Avrupa'da eleştiriliyor. Bunu söyleyebiliriz. Önemli bir kesin tarafından. Çünkü mesela Guardian'dan bir yazar diyor ki karar doğru ama gerekçe yanlış. Çünkü Londra Mahkemesi ABD'yi iadesini e, reddederken e, şey gerekçesiyle reddetti. Orada intihar edebilir ABD hapishanelerinde intihar edebilir gerekçesiyle reddetti. Öte yandan Yargıç şöyle bir şey söyledi. Assange, e, ABD istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa etmesine ilişkin suçlamalara yanıt vermek durumunda dedi. İşte, e, Britanya'daki bu yargıçın bu gerekçesi eleştiriliyor. Örneğin Yunanistan'dan Tuvima'dan bir köşe yazarı diyor ki hani bu yargıç verdiği kararla ABD söylemini kabul etmiş oluyor. Bu söyleme göre araştırmacı gazetecilik ve gerçeğin açığa çıkarılması bir suç muamelesi görüyor diyor. Öte yandan hani bu 10 yıllık sürece baktığımızda çünkü e, Assange, Wikileaks ve işte 2010'lu yılların başında bu e, ABD ordusunun yaptıklarını, istihbaratın yaptıklarını ortaya çıkartmıştı. E, bu 10 yıllık süreçte Wikileaks e, e, ve Edward de vardı o dönemde bu ifşaatlar. E, İsviçre'den Argaver Zeitung gazetesi diyor ki bu kirli çamaşırların ortaya dökülmesinin çok sayıda insanın ilham vereceğine inanılıyordu 2010'ların başında. Ama Snowden Moskova'da sürgünde kaldı. Assange ise uzun yıllar kilit altında tutuldu. ABD hükümeti hani bu mahkemede her ne kadar Assange'ın iadesini sağlayamamış olsa da savaşı kazanmış gibi görünüyor diyor. Yani bu ifşaatların... E, Ağır bir şekilde cezalandırıldığını da görmüş oldu dünya bu 10 yılda. Bunun da hani negatif bir e, yansıması var. E, bunu ifade ediyor Avrupa medyası. Evet ben de şeyi ekleyeyim ne evet. hemen çok Kevin Gostola var gazeteci. Bunu yakından takip ediyorduk Essence duruşmalarını. Yani Britanya'nın da ne kadar aslında... E, çıkarlarının Amerika'ya Birleşik Devletlerine bağlı olduğunu ona itaat halinde olduğunu ve üstelik de e, yargıcın da yargıç hanımın da ne kadar bu Birleşik Krallığın Amerika'ya bağımlılığının e, ortaya koyan bir karar aldı. Tamamen e, şey dışıdır diyor. Yani ahlak dışı filan bir karar olduğunu söylemiş. E, çok yakından takip et ...gazetecilerden, Glenn şey ...Amerika Birleşik Devletleri hapishanelerinde intihar edebilir... ...çok zor şartlar falan dedikten sonra... ...Covid'den geçilmeyen ve son derece zor şartların yaşandığı... ...Belmarsh Hapishanesi'nde tutulmasının da... dünyanın en büyük saçmalarından biri olduğunu ve öfkelendiğini söylüyor... ...basın özgürlüğünün yıkıcı bir karar, yık, yıkan bir karar olduğunu da ekliyor. Evet, e, bu noktada şeyi de hatırlayalım. Yani bu mesele neden önemli? Bu neyin davası aslında? E, Guardian köşe yazarı Owen Jones yazıyor bunu da. E, ABD savaş aygıtı ancak insani gerçekliği gizlemeye muktedir olduğu sürece işlemeye devam edebilir. Suçsuz siviller herhangi bir yaptırıma maruz kalmadan kimse farkına bile varmadan öldürülebiliyorsa, ileride daha fazla insan da aynı kaderi paylaşacaktır. ABD ordusunun dokunulmaz olmasına, bu şekilde hareket etmesine izin verilemez, bu davanın konusu tam olarak buydu, diyor. Yani Assange'in yaptığı şey aslında, e, yani ABD ordusunun, Gizlemeye çalıştığını, suçsuz sivil insanları öldürdüğünü ifşa etmesiydi. Hani basının görevi tam da buydu. O yüzden insanlar e, bu Assange davasına e, sahip çıkıyorlar. Assange'a sahip çıkıyorlar ve kararı bu nedenle eleştiriyorlar. Evet, gayet önemli bir durum. Böyle yani bu sürreel dünyada, ve karanlık dünyada böyle hafifçe gülümsetebilecek diye düşündüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum son olarak da. Evet, evet. Siz de bahsettiğiniz yine Britanya Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılırken, Erasmus programından da çıktı. İşte Boris Johnson bunun işte ülkeye negatif e, maliyetlerinin olduğunu e, söyledi. E, Erasmus dediğimiz şey öğrenci değişim e, programı. Üniversite öğrencileri e, arasında gerçekleşen. Bu Erasmus'un ilginç bir yönüne dikkat çekiyor Finlandiya'dan Helsinki'nin Sanomat'da e, e, bir yorumcu. Şöyle diyor. 1987'de hayata geçirilen Erasmus programı kapsamında her yıl 9 milyon öğrenci farklı bir ülkede eğitim görüyordu. Ve her 4 öğrenciden biri gittiği ülkede uzun süreli hayat arkadaşını buluyordu. İtalya yazar Umberto da Erasmus'u Avrupa'nın cinsel entegrasyonu olarak adlandırmıştı. Bir Bir bu programdan çıkmakla sadece AB ile köprüleri atmakla kalmadı. Diğer Avrupalılarla da bağını kopardı diyor. E, Umberto Eco'nun sözlerine baktım. Eko Eco diyor ki Erasmus programı ilk Avrupa ilk Avrupalı kuşağı yarattı. İnsanlar birbirleriyle karşılaştıklarında aşık olabilirler. Dolayısıyla Erasmus fikri herkese mecbur olmalı. Sadece öğrenciler için değil, muslukcular için de, taksi şoförleri için de, işçiler için de ee, Erasmus programı ile ilgili olarak şu da söyleniyor. AB eğitimden sorumlu komiser söylemiş. Ee, şu 2014 itibariyle 1 milyon Erasmus bebeğinin doğmuş olduğu tahmin ediliyor. Erasmus'un işte öğrencilerin farklı ülkelerde eğitim görmesi yanı sıra farklı ülkelerden, farklı kültürlerden insanlara aşık olmasını ve bebekler doğurmasını sağlayan bir tarafı da vardı. İşte Britanya buradan da çıkmış oldu. Evet ben de o zaman senden esinlenerek bir kelime e, icat etmeye çalışayım. Bu Brexit aynı zamanda Sexit oldu. <gülüyor> ya da aşk it loves it aşkta evet loves it eks e, evet, kelimesi olduğu için öyle uydurayım dedim Sexy. ha doğru doğru Evet evet evet çok haklısınız evet çok <gülüyor> doğru. Ama o yanlış an, seksist oluyor biliyorsun. Cici anlamına geliyor olmuyor yani. Gelme. Seksist. Aşk aşktan sıkış. Seksist seksist. Seksiz. Değil de seksit. Evet evet Peki. evet güzel. <gülüyor> Böyle. Tamam çok Bugünlük teşekkür ederim ben de bu kadar Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.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 medysından durum hazırlayan sunan Duğba tekerek